ler Doğan Cüceoğlu'nun insan insanı programına hoş geldiniz. Benim ısrarla üzerinde durduğum bir kavram var. Bu kavram kişisel bütünlük ve bu kişisel bütünlük kavramı çoğu kere yanlış anlaşılıyor, yanlış anlamda kullanılıyor, öneminin altı çiziliyor fakat yanlış bir kullanış tarzı içerisinde çiziliyor. Bugün bu kavramdan bahsedeceğim. Sevgili öğretmenlerim hoş geldiniz. Bugün siz bir dinleme ortamı oluşturuyorsunuz. O dinleme ortamı içerisinde ben kişisel bütünlük kavramını inceleyeceğim. Birçok boyutlarıyla ele almak istiyorum. Eminim her birinizin hayatında değişik boyutlarda kişisel bütünlük sorunuyla karşı karşıya geliyorsunuz. Şimdi bu kavram esas itibariyle ilişki içerisinde, Kendisini gösteren bir kavram. Yani kişisel bütünlük adada kendi başına yapayalnız yaşayan bir insan için pek geçerli bir kavram değil. Ama normal bir toplum içerisine girdiğiniz andan itibaren bana göre yaşamın en önemli kavramlarından bir tanesi. Kişisel bütünlük. Ve oradan da kişisel bütünlük konusunda bütün toplumlarda sözler vardır. Değişler vardır. İnsanın önemli özelliklerinden birisi olarak konuşulur. Sözüne güvenilir. Özü sözü doğru. Dürüst adam. Mert adam şeklinde. O ifadelerin altı böyle çizilir. Şimdi Olsam ne olacak, olmasam ne olacak diye düşünebilirsiniz. Yani kişisel bütünlük bir lüks ya. Ne olacak sanki bütünlük içinde olmasam diye düşünülebilir. Ama ben bir psikolog olarak insan beyninin işleyiş tarzını bilen birisi olarak nörofizyolojik zeminde kişisel bütünlüğün beyinsel bir ihtiyaç olduğunu biliyorum. Psikolojide bilişsel tutarlılık diye bir kavram vardır. Bu kavramda şu ortaya çıkıyor ki bir insan doğal olarak hangi kültürde olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun, hangi cinsiyetten, hangi dinden olursa olsun yapılan araştırmalar gösteriyor ki insanın duyguları, sözü, düşüncesi ve davranışı birbiriyle tutarlı olduğu zaman insan rahat. Nefes alıp veriyor. Gözünün cıvıltısı farklı oluyor. Ama duygusu farklı, sözü farklı, davranışı farklı olduğu zaman o zaman bir bölük pörçüklük oluyor. Gözdeki cıvıltı gidiyor. Bedende daha hissediyorsunuz bu adamın bir sorunu var. Ve bu sağlığa da yansıyor. Yani kişisel bütünlüğü olan insanın huzuru, mutluluğu, hatta uzun ömürlü oluşu ve daha sağlıklı yaşayışı kanıtlanmış durumda. Kişisel bütünlükten yoksulluk arttıkça bir nevi bir düğüm olma durumu oluyor. O bakımdan hemen hemen her toplumda bir değer olarak kendisini gösteriyor. O nedenle bizim toplumda da tahmin ediyorum... Sık sık duyarsınız. Dürüstlük önemli efendim. Her şey, hepsi, hepsi dürüstlükten geçer efendim. Çok çok önemli. Aaa, mert adamdır. Özü sözü doğrudur. Güvenilirdir, güvenilir. Verdiği sözün arkasındadır. Bu tip sözler gerçekten bizde sık sık duyulur ve ben çok sık duyarım hakikaten. Bu tip bir insanı tanımlamak için çok sık duyulur. Çok sık duyduğumdan dolayı da bazen şüphelenirim. Yani herkesin dürüst olmasını zaten bekliyorsanız, neden bir insanın dürüst olduğunu altı o kadar çok çiziliyor? Ee, yani biz bu adam nefes alır verir ha falan demiyoruz. Değil mi? Her gün gayet normal nefes alır falan demiyoruz. Ee, bir şey böyle ender olduğu zaman altı çizilmeye başlanır. Ondan dolayı biraz benim böyle... Ee, tedirgin olduğum bir kavramdır e, burada bir de toplumda bunun kullanış tarzı dikkatimi çeker ve onunla ilgili bizim bir röportajımız var sorduk bakın ne dediler bir görelim Nasrettin Hoca yaşını sormuşlar 42 demiş Aradan 6 yıl geçmiş, tabii başka birisi yeniden sormuş... ...hocam kaç yaşındasın diye, 42 demiş. İlk etrafında bulunan kişi demiş, hocam ya 6 yıl önce sordular sana 42 dedin. Hala 42 diyorsun, hoca demiş bakmış, erkek adam sözünden dönmez demiş. <gülüyor> Şimdi sizce hoca, çünkü hoca her konuştuğunda bir, bir ders verir, bir şeyler yapar. Ne demek istedi bununla acaba? Valla her şey düşünülebilir. Yani şu anda onu yorumlayacak bir zamanım olmadığı için... ...her şey düşünülebilir. Yani şu zaman hali şey yaparsak, çekersek, şu zamanki hali düşünürsek... ...yani verilen sözler, işte tutulan, şey, söylenen sözler tutulmuyor. Hoca onu söylemek istemiş olabilir. Yani bir erkek adam bir şey dediyse bunu yapmaz da oluyor. Ve o doğrudur. Onu demek istemiştir. Olay budur bence. E, dürüst olduğunun sözünün eri olduğunun ispatı bence. Dürüstlüğe önem verdiğini, sözünün eri olduğunu evet. e, ispat etmiş oluyor bu evet. şekilde diyorsunuz. Ama kendisi biliyor yaşını. E, aslında doğruyu söylemiyor. Bir... bir ironi yani var. Evet. E, Espri e, yeteneğinin şeyi de var ama evet. yani genelde dürüst olduğunu. Ben sözümün eriyim sözümden dönmem. Bana evet. güvenin demek istiyor. Evet. Öyle algıladığım yanındakilere kendi bir misyonu var Nasrettin Hoca'nın. Hani bugüne kadar öğrendiğimiz fakültörüyle kendi bir misyonu var. O misyonu bozmamak için hani ben ne, yani Türk tarihine geçmiş bir insan olduğu için öyle onu da anladım ilk, ilk olarak. Hani üstlerinde biraz daha fazla düşünmem gerekiyor tam yorumlayabilmek için ama ilk olarak hani yanındakine kendinin doğru bir insan olduğunu ve hani sözümden dönmeyeceğini gösterdiğini belirtiyor diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Nasrettin Hoca'yı konuşan, bilen bir toplumuz, çok şükür Nasrettin Hoca gibi bir zenginliğimiz var. Ama benim gönlümden geçen, sadece Nasrettin Hoca'yı konuşan bir toplum olmaktan çıkıp, onu anlayan bir toplum olma yolculuğu yapmaktır. Ben Nasrettin Hoca'yı anladığımızı sanmıyorum bazı konularda. Burada aslında çok derin bir ders var, eğer ben psikolojiyi doğru biliyorsam. Şimdi ben bunu el almak istiyorum. Şimdi dedim ki dürüstlük, kişisel bütünlük ilişki içerisinde söz konusu oluyor. Şimdi ee, diyelim ki Cem öğretmenim sabahleyin diyelim ki aynı yerde çalışıyoruz. Beni gördün. Hocam merhaba dedin aç mısın dedin yok teşekkür ederim aç değilim dedin. Aynı ortamdayız görüyorsun beni. Öyleyin hocam aç mısın? Dedi. Yok dedim, aç değilim dedim. Akşam. Odan sonra gördün, aç değilim dedim. Akşam sordun, aç değilim. Gece aç değilim. Cık. Ya hocam dedim, bütün insan acıkmaz mı? Acıkmaz mısın sen? Erkek adam sözünden dönmez dedim. Şimdi bu da bir tuhaflık var değil mi? Ben yalan söylüyorum aslında. Nasrettin Hoca'nın altını çizdiği bu. Erkek adam yalan söylemez derken acaba biz yaşama yalan söyler hale geliyor muyuz? Çünkü ben normal bir insan olarak acıkmış olmam lazım. Şimdi, dört ilişki görüyorum ben. Eğer Cem'le konuşuyorsam, Cem'le konuşuyorum. Cem'le ilişkimde dürüstlük söz konusu olabilir. Cem benim patronum olabilir, öğretmenim olabilir. Cem benim... E Çocuğum olabilir, her neyse. Bu birebir ilişkide dürüstlük konuşması var. O bakımdan seninle ilişkimde tutarlı olup olmama konusu var. İkincisi, şimdi Cem konuşuyorum ama diğer öğretmenlerim de duyuyor. Sizinle de bir iletişimim var, ilişkim var aslında. Siz de duyuyorsunuz. Yani bir öğretmen sınıfta bir öğrenciye konuştuğu zaman diğer öğrenciler mesaj almıyor mu? Kesinlikle alıyor ve bunun farkında olmayan insanı bence öğretmen yapmamalı. Mutlaka o da bir mesaj alıyor. O bakımdan benim bir de çevremle ilişkim var. Sizinle de ilişkim var esas itibariyle. Şimdi o bakımdan bu çevremle ilişkimde de bir tutarlılık var mı yok mu konusu işin içerisine giriyor. Şimdi ben ego olarak üçüncü ilişkide... Bir ego olarak bir kimliğim var, o kimlikle de iletişim içerisinde, onunla da bir ilişkim var. Psikolog olarak konuşuyorum, baba olarak konuşuyorum, dede olarak konuşuyorum, televizyon programcısı olarak konuşuyorum. Birçok ilişkilerim var ve bu ilişkiler içerisinde konuşurken bu kimliğimle de ilişki içerisinde oluyorum. Şimdi acaba psikolog olarak tutarlı mıyım, öğretmen olarak tutarlı mıyım, anne olarak tutarlı mıyım durumu var. Ama arkadaşlar, değerli izleyenler burada benim ısrarla üzerinde durduğum bir konu var. O da Yunus Emre'nin bir sözü var. Bir ben var, benden içeri dediği bir şey var. Bu benim savaşçı kitabımda ele almış olduğum, benim bütün kimliklerimin ötesinde her şeyin farkında olan benim bir özüm var. Orada yaşamın gerçekleri işlemeye başlıyor. Yaşamın özünde ben bir acıkan birisiyim. Ben bu yaşamın gerçekleri içerisinde kalbi olan, bağırsakları olan, böbrekleri olan, düşüncesi olan, algılayan birisiyim. Bu düzeyde benim evrenin, yaşayan dünyanın kuralları, yasaları içerisinde süreçleyen birisiyim. O bakımdan onunla da acaba bütünlüğüm var mı yok mu hadisesi var. Ve benim bugün değerli izleyenler benim bugün altını çizmek istediğim gerçek kişisel bütünlük işte Yunus Emre'nin dediği bir ben var benden üçeriyle tutarlı olmaktır. Diğerinin hepsi yalakalık, yalan ve tutarsızlıktır. Nasrettin Hoca'nın esas vermeye çalıştığı mesaj budur. Böyle görüyorum ben. Şimdi, benim aslında gerçek kimliğim bu. Bir öz var, her şeyi farkında olan. Acıklığımın da farkındayım. Bu bilinçle tutarlı mıyım ben acaba? Bunun dışında kalan tutarlılıklar, kişisel bütünlük hadisesi bence son derecede sağlıksız sonuçlara götürebilir. Ve, bu son derecede sağlıksız sonuçlara götürüşü, yani diyelim ki benim cemle tutarlı olmak için diğer her şeye yalan söyler hale gelebilme durumum var. Yeter ki patron beni sevsin, yeter ki o beni en üstünde tutsun durumunda olup yaşamın özüyle ilgili ters olma durumumu. Geçebilir. O zaman aklınıza şöyle bir soru geliyor. Ha, ben Peki o zaman benim hiç ilkem olmasın mı? Benim herhangi takip ettiğim bir değerim olmasın mı? Böyle bir soru akla geliyor. Ben bu soruyu sordum. Bakalım ne cevap aldık. Bazı insanların ilkeleri vardır, ilkelerine göre davranırlar. Bazı insanlar ilkeleri diye bir şey yoktur, ona göre davranda. Siz ilkelerine göre davranan insanı ayırt edebilir misiniz? İlkelerine göre davranan insanı ayırt edebilir miyim? Bazen her zaman değil. Yani. Evet. Nasıl farkında varsınız bir insan ilkelerine göre mi davranıyor, ilkeli birisi mi, değerleri olan, ilkeleri, ilkeleri olan birisi mi? Yoksa istediği gibi gelişik güzel mi davranıyor? Nasıl ayırt edebilirsiniz? Ya o zaten kendisinin bir şekilde belli eder. Yani zaten tanıyorsunuz insan. İnsan sarıfa olmuşsanız zaten az çok ayırt edebilirsiniz onu. Yani gelişigüzel güzel mi davranıyor? ilkelerine göre mi davranıyor? Bunu ayırt edersiniz zaten ki genelde benim e, ilkeleri ne göre davranan insanlar tercihim. Gelişik güzel davranan insanlarla pek ilgim olmaz benim. Evet. Şahsen yani. Evet. Siz tercih edersiniz. Peki evet. siz insan sahrafı mısınız? Vallahi genelde e, satış işinde görev aldığım için yıllardır az çok çatpat anlıyorum yani. Bir şeyleri ona göre davranmaya çalışıyorum ben de. Evet. Ama gelişik güzel yaşamaktan yana değilim tabii ki. Evet. Yani içinizde bir his var bir insana baktığınız zaman Evet. Fikir edinebiliyorsunuz. De like ediniyorsunuz. Evet. O kadar çok insanla yine karşılaşıyoruz ki her türden insan az çok anlayabiliyorsunuz. Yani ilkeleri olan insanı gelişik, güzel yaşayan insanı anlıyorsunuz zaten. Boş insanı dolu insanı anlayabiliyorsunuz. Evet. Iı, şoförler derler. İnsan sarafı oldum abi ben. Adam daha... Arabaya binerken beraber hemen anlıyorum böyle ayağını atışından, nefes alışından nasıl bir insan olduğunu anlıyorum. Polisler aynı şeyi söyler. Değişik mesleklerde hakikaten bu tip sözler vardır. Şimdi ilkeli yaşam önemli ve ben gerçekten ilkeler ve değerlerle yaşam konusunda... Sürekli ısrarla seminerlerimde, bu tip televizyon programlarımda, konferanslarımda, kitaplarımda konuşuyorum. Ama burada önemli olan ilkenin kaynağı. İlkenin kaynağı ne? Nereden geliyor ilke? Evet. Efendim ben patronum ne derse onu yaparım. Benim temel ilkem şu. Yarakalıkta hiçbir zaman pinto olma. Elinden gelen yalakalığı geri koyma ve <gülüyor> her fırsatta patrona yalakalık yap. Sırtın yere gelmez. Bu bir ilke. Ölke değil mi? İlke. Ve bana öyle geliyor ki etrafta birçok örneklerini görebilirsiniz bunun. Ve hakikaten düşündüğü de doğru. Sırtın yere gelmez. Şimdi... <gülüyor> Ama bir ben var, benden içeri eğer bir gerçekse orada ne oluyor? O önemli bir soru. Eğer önem veriyorsa orada ne oluyor? Oradaki yalnızlık başka bir şey. Şimdi bir de elalem dere? çok önem veren, ilke öyle. Yani, halkın ne düşündüğü önemlidir, halkın ne düşündüğü. Sen halkın beklentisini yerine getir, boşver gerisini. Başkasının düşündüğü önemli değil, halkın düşündüğü önemli tahmin ediyorum bu da size aşına geliyordur. Değil mi? Şirin görülmek sürekli. Bundan dolayı para veriyorlar. İmaj yaratma endüstrisi var. Bana bir imaj yarat ve bu imajla sürekli böyle tutarlı hale geleyim. Burada da bir ilke var. Ama yeniden ben söylüyorum. Eğer bir ben var benden içeri yaşamın bir gerçeği ise ve benim esas özüm orada bilincini buluyorsa oradaki yalnızlık ne oluyor? Ben dört ilişkiden bahsettim. Bir tanesi karşımdaki, öbürü çevre. Bir de egom var. Öğretmenim ben. Benim kimliğim öğretmenlik. Öğretmen şöyle yapar, böyle yapar. Öğretmenlikten başka bir şey bilmem. Şimdi buna kendinizi adamış olabilirsiniz. ve Böyle bir ilke içerisinde hareket ederken tamamıyla bir öğretmen kimliği içerisinde hareket edersiniz. Onunla tutarlı olmaya çalışırsınız ama bu ilke, bu kimlik yeniden altını çiziyorum. Altta yaşam dansını yapıyor mu? Yeniden çok önemli. Değerli izleyenler herhalde farkına vardınız ki bu yaşam dansına çok önem veriyorum. Sizin içinizin özünüzün yaşam dansı. Ona çok çok önem veriyorum. Atatürk Yaşamda en hakiki mürşid ilimdir demiş. Burada bir ilke var. Yani ilkenin kaynağı bilimden gelmeli sözü. Ben ben çok önemsiyorum. Çünkü eğer biz bilimin gelişimini takip edip, onun işleyiş tarzı içerisinde yaşam ilkelerimizi koyacak olursak, Yunus Emre'nin söylediği o ben var benden içerideki, işleyiş tarzına baya yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Baya yaklaşabiliriz. Aşık Veysel'in benim yarım kara topraktır. Değerli izleyenler onu okumak istiyorum. Böyle iki dörtlüğünü okumak istiyorum. Müthiş seviyorum. Çok. Benim çok hoşuma gidiyor. O yalınlık. Ve o yalınlık içinde o derinlik Bütün kusurlarım Toprak gizliyor Merhem çalıp yaralarım Düzlüyor Kolun açmış yollarımı gözlüyor Benim sadık yarım Kara topraktır Der ve devam eder Her kim ki olursa Bu sırha masar Dünyaya bırakır Ölmez bir eser Gün gelir veyseli Bağrına basar benim sadık yârim kara topraktır. Bana öyle geliyor ki insanlık tarihine bakacak olursak çiftçiler ilk bilim insanlarıdır. Bakıyor, toprağı tanımaya başlıyor, tohumu tanımaya başlıyor, mevsimi tanımaya başlıyor. Ne zaman ekecek, nasıl bakacak, doğayla sıkı fıkı ilişki içerisinde. Biliyorsunuz eskiden... ...bizim Mehmetçiklere... ...Çarıklı Erkan Alplerlerdi. Neden? Çünkü köyde büyüdüğü zaman... ...doğanın dansını görüyor. Nasıl yavrular... ...ne olur... ...etkileşimle... ...mevsimler, otlar, böcekler... ...hepsinin dansını görüyor. Onun içinde pişiyor. Aşık Veysel'in söylediği... ...Kara Toprak aslında... Bilimin özünü ifade ediyor. O doğanın özünü ifade ediyor. Şimdi <gülüyor> değerli izleyenler belki bazılarınız okumuştur. Benim bir kadın bir ses kitabında bilmiyorum aranızda okumuş olan var mı? Saniye Çelik bir kadın. Bu kadın çok acı çekmiş. Bu kadın evinde acı çekmiş. İlişkilerinde acı çekmiş. Ve bir gün televizyonda dinliyor insan hakları. ...insan hakları var. Şiir yazmış, oturmuş. Diyor ki... ...bu yaşıma geldim... ...insan haklarının... ...bir maddesi bile... ...olmadı benim. Yanımdan bile geçmedi. O zaman ben yokum yani. Yoksam ben... ...varmışım gibi, canlıymışım gibi... ...neden acıyor yüreğim... ...yaş akıtıyor gözlerim. İşte... Bu acıyan bir ben var, benden içeriki kısım. Böyle böyle diyorsunuz diyor. Ama belki ben niye yokum? İşte bir insan için kişisel bütünlük bu özde var olabilmek demek. Bugünkü konum kişisel bütünlük. Çok önemli bir kavram. Konuşmaya devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Değerli izleyenler, İnsan İnsana programına hoş geldiniz konum kişisel bütünlük. Kişisel bütünlük konusuna çok önem veriyorum ve bir insanın yaşamında böyle bir bilinci canlı tutmasını çok önemli bir koşul olarak görüyorum. Bunu aslında bana öyle geliyor ki insanlık tarihine bakacak olursanız, birçok filozoflar dile getirmişler. Sadece filozoflar değil, mistik yaklaşımlar dile getirmişler. Yani yaşamın gerçeğini keşfetmek, o yaşamın gerçeğiyle bütünlük içerisinde, dürüstlük içerisinde ilişki kurmak üzerinde konuşmuşlar. İşte söyledi, Yunus Emre'nin, bir ben var benden içeri derken o o senden içerideki olanı keşfet ve onunla dans et, onu yalnız bırakma ifadesi var orada. çok önemli. Başka bir mistik yaklaşım, Kabala. Efendim, Hristiyanlık'ta var mistik yaklaşım, Hermetikler. Çin'de Tao yaklaşımı ve Budistler. Ve bu mistik yaklaşımlar içerisinde, bu özü keşfetmek, yaşamın gerçeğini temsil eden özü keşfetmek ve onunla bütünlük içinde yaşamak özgürlüğe giden tek yol olarak biliniyor. Yani gerçek özgürlüğünü eğer keşfetmek istiyorsan yaşamın gerçeğini keşfet ve onunla aynı içinde yaşa sözü var. Bu tabi çok güçlü bir ifade. O zaman yaşamın gerçeği ne sorusu oluyor. Ben bir bilim insanı olarak bunun henüz sürekli, bitmiş bir hikaye değil bu. Sürekli keşfedilen bir yolculuk. Sevgili öğretmenlerim, şimdi aklımızdan geçiyordur. Peki hocam ya sizin için ne? Hani şöyle baktığımız zaman, işte uzun yıllar psikoloji alanında, evet, hakikaten psikoloji alanında ben 49 yılı buldu bir faaliyet içerisindeyim. Ve bu 49 yıl içerisinde bazı şeylerin farkına vardım. Yaşamın gerçeğiyle ilgili olarak, böyle geniş, kapsamlı bir gerçek olarak söyleyebileceğiniz bir şey var mı diye sorarsanız, soruyor musunuz? Evet. Oldu, peki. Efendim... Değerli izleyenler, bugün burada bunu paylaşmaktan son derece mutluyum. Bana göre, <gülüyor> biz bilinci. Biz bilinci, yaşamın temel gerçeği. Bunu anlatmak için arkadaşlar, şimdi Yıldız'ın eşimin başından geçen bir olayı anlatacağım. Yıldız, kabataşta oturuyor, simit, çay. Kuşlar geliyorlar. Gök gök bakıyorlar. Şimdi simit istiyor belli diyor. gözü bir içine bakıyor. Hadi Ağzıma takıldı. Öyle bir nokta oldu ki simidi kendi başına yediği zaman mutlu değildi. O zaman ne yapıyor? Bir kendisi yiyor. Biraz kuşlar atıyor. Bir kendisi yiyor. Biraz kuşlar atıyor. Mutlu. Ve düşünüyor sonra diyor ki Aa, ben aç kaldım. O da tam mutluluk değil. Param var. İkinci gün karar veriyor. Kuşlar içinde bir simit alıyor. Simit elinde oturuyor. Kuş yok. Ay diyor çok mutsuz oldum. Etrafa bakıyorum kuş yok. Ve geldiğinde üçüncü gün yine ikinci simit alıyor. Kuşlar da geliyor. Kendisi yiyor. Kuşlar atıyor. Çok mutlu. Bakın ne kadar önemli bir deneyim bu. Benim değerli izleyenler, geçen yıl konuğum olan Adnan Bin Yazar. O programı seyretmiş olanlar hatırlarlar. Sevgili öğretmenlerim, Adnan Bin Yazar, bu masal Yitiren Dev kitabında anlattığı bir yükü var. Sekiz yaşında. Çöp gibi bacaklar, hamallık yapıyor. Ve akaretler yokuşundan bir kadının yükünü taşıyor. Kadın görüyor, ayağı titriyor bu çocuğu, yükü alıyor biraz. En nihayet bir apartmana gidiyorlar. Kadın acıyor. Bu analık duygusu içinde gel diyor, gel. Yukarı çıkarıyor. O soğuk havada ona bir tas çorba veriyor. O çorbayı içtiği zaman o kadar mutlu oluyor ki. Ve sonra çorba içmiş birisi olarak, oh içinde sıcacık çorba çıkıyor. Ve... ...pazara yeniden geri geliyor... ...ama pazarda Adnan Bin Yazar'ın... ...altı yaşında kardeşi var... ...soğuktan titreyen... ...onun da küfesi var... ...ateş yakmışlar... ...ve o büyüklerin arasından girip... ...o ateşte ısınmaya çalışıyor ama... ...o büyükler pek yer vermiyorlar... ...dışarıda titreyerek... ...ve... ...o çorba... ...Adnan Bin Yazar'ı çok mutsuz ediyor... ...kendimden utandım diyor... ...mutulduğumdan utandım diyor... ...bir köşeye çekildim... ...içim yandı... ...kardeşime sarıldım ağladım diyor. Benzerliği görebiliyorsunuz değil mi? Simidiniz olabilir ama... ...kuş yoksa mutlu değilsiniz. Sizin midenizde çorba var ama... ...kardeşiniz açsa mutlu değilsiniz. Değerli izleyenler... ...ben... Evrende bir biz bilinci olduğunu kesinlikle inanıyorum. Ama bu benim kavramım yanlış anlaşılıyor. Lütfen ben biz derken biz kadınlar, biz Türkler, biz Kürtler efendim biz şu dinden, bu ideolojiden demiyorum. Bunların hepsi dışlıyor. Biz insanlar da demiyorum. Ben canlılar diyorum. Yaşayan her şey işte bu kapsamlı oluyor. Ben bu yaşayan, her şeyi kapsayan bir tavır içerisinde biz diyorum. Ve inandığım ne biliyor musunuz? Bizi bulmadığınız zaman yaşa mutlaka sorunlar yaratacaktır. Ve bizi bulunca bu sorunları çözeceksinizdir. Bizden uzak olduğunuz sürece her gün sorunlara değişik boyutlarda yenileri eklenecektir. Ama bizi bulduğunuz zaman bakacaksınız yavaş yavaş çözüm başlayacaktır. Ve Einstein şunu söylüyor. Sorunları üreten düşünce sistemi düzeyinde sorunları çözemezsiniz. Bir üste çıkmanız lazım ki o sorunu çözmeye başlayın diyor. Bir sokak röportajımız var. Ondan sonra programa devam edeceğiz. Bazı insanlar var, benim ilkelerim var, prensiplerim var ve ona göre yaşarım diyorlar. İlkelerini ve prensiplerini hiç esnetmemek sizce doğru bir şey mi? Yani durum ve yere göre değişiyor bence. Yani ilkeler prensipler. Her zaman geçerli olmuyor her şey. <gülüyor> Hayata göre değişiyor insanın kuralları. Ee, yaşamın durumları ortam değiştikçe o ilkeleri de gözden geçirmek gerekir diyorsun. Yani o zaman da bazı insanlar çevreden diyorlar ki ya bu adam çok dönek bir adam. Evalla de ne dedi şimdi ne yapıyor falan şeklinde. O zaman nasıl bir tavır içinde olmalı? Hayat getiriyor o noktaya. Yani insan elinde olarak bir sonuçta hayat bir şekilde akıyorsa insanlar belli bir noktada ilerliyorlarsa sen de o noktaya gelmek için bir değişikliği göze almak zorundasın bence. Hep aynı şey. Kafanda şartlamak, belli kurallar, çerçevesinde hareket ettim her zaman doğru olmuyor. Evet. Yani ben şunu anlıyorum, bir yerde hayat var sürekli değişim içerisinde ve o hayatın içerisinde olmak mı? Yoksa ben ilkelerimi söyledim, hayat ne olursa olsun ben bu ülkelere bağlı kalacağım, hiç değişmeyeceğim tarzı içinde olmak mı diye düşündüğümüzde. Sen kişi olarak ben hayatı tercih ederim. Evet kesinlikle, her zaman benim kurallarım geçerli olmuyor, doğru evet. olmuyor. Evet. Hayatın bütün içinde olmak, kendi yaşamında var olmak, hayatın dansına kulak tıkamamak, o dansın içerisinde olmak birinci planda geliyor. Öyle söyledi ve kesinlikle katılıyorum. Ve bu çok önemli. Böyle bir tavır içinde olduğunuz zaman etrafta olup bitenleri yargılamazsınız. Çünkü yaşam sürekli bir değişim dinamiği içerisinde geliyor. O zaman yeniden Nasrettin Hoca'nın bilgeliği ortaya çıkıyor. 42 yaşındayım. 6 yıl önce de 42 yaşındaydım, şimdi de 42 yaşındaydım. Erkek adam sözünden dönmez. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Ve bu kadar yanlış anlatılabilir. Söylediği şey, alo! Yaşamın farkına var, yaşam dansına uy. Uyuma, gözünü aç diyor. Aksi halde yaşamadan ölürsün. Müthiş bir şey. Müthiş. Şimdi ben sık sık görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur ya tahmin ediyorum. Yani gazetelerde eski solculardan adam döndü, dönek deniyor. Yani kişinin değişime ve gelişime hakkı yok. Doğdum, birisinin kitabını okudum, solcu oldum, sağcı oldum şu ideoloji hesaplandım. Artık damgalandım ömür boyu. Hani vardır Teksas çiftliklerinde ineğe damga vururlar şu şeydensin diye. birisi damgaladı beni ve ondan sonra artık ne yapayım? Böyle olacağım gibi. Böyle beklenti içerisinde olan ama o kadar çok görüyorum ki ben bunu bu da işte dönmelerden falan gibi konuşma hadisesi. Yadırgıyorum ben bunu çok. Değişim kesinlikle Yaşamın bir parçası. Fotosentez, meyve, yaprak, güneş, su. Değişiyor. Öyle. Ben iki türlü değişim görüyorum. Bilmiyorum bana katılır mısınız burada. Bir tanesi gelişim türünden bir değişim var. İşte bu yaşamın özünden gelen o süreçlerin ortaya çıkardığı. Çocuk emekliyor. Yürümeye başlıyor. Konuşamıyordu, konuşmaya başlıyor. Evvelden dan dan dan vururdu, şimdi ritim şeklinde vurmaya başlıyor. Bunların hepsi birer gelişim. Ve yavaş yavaş değişiyor, algılaması değişiyor. Evvelden sanat nedir bilmezdi, şimdi arıyor, para veriyor, baleye gidiyor, konser dinliyor, tiyatroya gidiyor. Ama bazı değil şey var, <gülüyor> gelişim değil o. Bakıyor, benim şurada çıkarım var diyor. <gülüyor> çıkarım var diyor ve o çıkara göre bir değişim yapıyor. Çıkar kaynağı değişti, o zaman da değişiyor. Bunu da görüyoruz. Belki de dönek olarak kullandıkları bu oluyor. Tahmin ediyorum. Ama <gülüyor> gelişim, yaşamın bir parçası ve ben kendi kendime düşündüm. Nasıl ayırt edebilirim? Yani birisi gelişim içinde mi? Yoksa böyle çıkarını düşünen bir değişim içerisinde mi? Ayet edebilir miyim diye şu boyutlar aklıma geldi. Umarım sizin için de bu anlamlı gelir. Değerli izleyenler ben bu konuda şu boyutlara baktım. Şimdi çıkar değişiminde tutarsız, yamalı yorgan gibi bir şey oluyor, bir böyle, bir böyle. Bir tutarsızlık var. İkincisinde Kişinin kendine özgüveni pek yok, saygısı yok. Mutluymuş gibi ama mutlu değil. Görüyorsunuz onu. Gözünün içi karanlık. Ve kendine olan güveni olmadığı gibi ona duyulan güven de az. Güvenemiyorsun yani. O zaman ne olacağı belli değil. Bakıyorsunuz itici güç dışarıda. Dışarıya bakıyor ve o dışarıya bakarak yönünü tayin ediyor. Mevki makam arayışı içerisinde. Yani gücünün kaynağı mevki makamdan geliyor. Ve içselleştirme yok. O değişen neyse dışarıda kalıyor. Elbise şu veya bu şekilde giyilmiş ve her an için çıkartıp değiştirilebilir. Ve çok güçlü bir ben bilinci var. Dünya benim için yaratıldı. Sömüreceğim ve başka hiç kimsenin herhangi bir şekilde diyeceği bir şey olmaması lazım. Çünkü bu dünya benim için yaratıldı. Peki, <gülüyor> gelişen kişi nasıl bir tavır içerisinde olur? Gelişen kişi her şeyden önce tutarlılık gösterir. Görürsünüz yani, birbirine inşa etmeye başlar, çiçek gibi böyle açmaya başlar. Özgüveni geliştikçe yükselir. Yapabilirim duygusu artar. Ve bakarsınız, Gerçek mutluluğu yakalamıştır. Müthiş bir şükür duygusu vardır içerisinde. Hayatın en basit şeylerinden bile mutlu olmayı öğrenmeye başlar. Bu insana duyulan güven artar. Çünkü görürsünüz tutarlıdır. Yaşam dansını yakalamıştır. Ve esasında içten gelen bir istek vardır. Değişim dıştan itimli değildir. İçten gelen bir istek vardır. Ve bilmekten, inanmaktan ...ve bunun verdiği bir güçten gelen bir varoluş, bir tarz vardır, bir güç vardır. İçselleştirme vardır. Buna çok önem veriyorum ben, içselleştirme. Ve biz bilinci içerisindedir. Bu biz bilinci içerisinde olmayı, ben işte bu ben bilinci içerisinde olmayla karşılaştırıyorum. Böyle bir insanda empati vardır... Değerli izleyenler, geçen haftaki konuğum Cihat Şener. Bir öğrencinin gözüyle görürüm ben bana sorulan soruyu dedi. Benim için belki e, 3574 demişti galiba hatırlamıyorum. Kere sorulmuştur. Ama o öğrencinin gözüyle baktığınız zaman ilk defa soruluyor. İşte bu gelişen bir insanın bakış tarzı. İşte bu biz bilincinde olan bir insanın bakış tarzı. Bir sokak röportajımız var. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Hayatınızın bir başkası tarafından yönetilmesini ister miydiniz? Hayatımın, yani özgürlüklerimi kendi belirlemek isterim. Kendi özgürlüğümü kendim belir belirlemek benim için daha doğru bir seçim olur. Evet. Böyle bir ee, duruma razı olmazdınız. Yani başkasının sizin hayatınızı yönetmesini istemezdiniz. Evet, kesinlikle. Neden ee, bunda ısrar ederdiniz? Benim hayatımı ben kendim yöneteyim. Ee, ben insanın doğrularıyla, yanlışlarıyla, kendi seçimleriyle hareket etmesini tercih eden bir insanım. Ee, yanlışlarla doğrular öğrenilir diye düşünüyorum. Hani başkalarının diretmesiyle öğrenilecek doğru, onu doğru yola götürmeyeceğini düşünüyorum. Kendi yaptığı hatalarla bir yerlere varabileceğimi düşünüyorum. O yüzden... Bir insanı kendim, kendimden konuşmak istersem hani bir yerlere gelmek istiyorsam kendi kendime için hareket etmen gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Değerli izleyenler, bu programı takip ediyorsanız geçen hafta Cihat Şener'in ana-baba çocuk ilişkisiyle ilgili olarak söylediği şeyin aynı söyledi bu genç arkadaşımız. Geçen hafta Cihat Şener arkadaşımız vardı ve onunla konuştuğumuz zaman. Yani çocukla ana baba ilişkisi öyle olmalı ki çocuk hata yapabilme özgürlüğüne sahip olabilmeli ama ana babayla da dönüp konuşabilmeli. Onların gözünün içine bakabilmeli ve o etkileşim içerisinde hata yaptığı zaman o sohbet içerisinde yaptığı hatanın nasıl bir hata olduğunu görüp bir bilince kavuşabilmeli. Şimdi... Bir kavramdan bahsediyorum. Bu bence çok önemli bir kavram. Hata yapma özgürlüğü. Bana çok önemli geliyor. Hata yapma özgürlüğü bence işte bilgiyi bilinç haline getiren deneyime fırsat veriyor. Bilgiyi bilinç haline getiren deneyime fırsat veriyor. Bilen insan benim gözümde pek makbul değil. Bilinçli insan makbul. Bilen insan kardiyoloji profesörü günde iki paket sigara içiyor. Ama sağlık bilinci yok adamda. Ve bence örnek alınacak bir insan değil. Onun bilgisi ha çöplükte olmuş ha onun beyninde. O bilgiyle kişisel bütünlük içerisinde değil. Onu görebiliyorum. Şimdi şimdi Burada ben değerli izleyenler bugün dört tür kişisel bütünlükten bahsettim. Bir tanesi karşımdaki insanla bütünlük arayışı içinde olma. Yalakalığın özü patrona beğenilme. İkincisi el alem ne der kişisel bütünlüğü içinde olma. El alem ne der aman aman aman aman el alem ne der ona göre olma. Üçüncüsü egon ne der. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kişisel bütünlük. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Tavrı içerisinde sürekli olma. Ve esas kişisel bütünlük nur içinde yatsın. Yunus Emre'nin söylediği bir ben var benden içeri. Ne kadar güzel bir şey ki çok şükür Türkiye'de ister okur yazar olsun olmasın bunu herkes biliyor. Bunu söylediğim zaman iletişim kurabiliyorum. Herkes biliyor. Bu içimdeki yaşamla, bu özle Bütünlük içerisinde olma, yaşam dansını yapabilme. Gerçek kişisel bütünlük budur. İşte benim kişisel bütünlükten anladığım bu. Ve bugünkü program bunun altını çizmekle oluyor. Lütfen biz nasrettin Hoca'nın dediği türden kişisel bütünlüğü anlamayalım. Kişisel bütünlük yaşamla, bütünlük içerisinde yaşamın gerçekleriyle o içimizdeki özle bütünlük içinde olma demektir. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyenler, bugünkü konuğum kişisel bütünlük ve burada ben sizlerin huzurunda çok Önem verdiğim, beni çok etkileyen yaşadığım bir öyküyü paylaşacağım. Daha önce programlarımı geçen yıl seyretmiş olanlar bu öyküyü hatırlayacaklar ama tekrar tekrar anlatmak istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben uçaktayım 25C, koltuğum 25C. Özür dilerim. Hikayenin adı 25C. Ben 25D'de oturuyorum. 25C'de bir başkası oturuyor. Şimdi baktım. 24 ABC'ye bir işte bir aile geldi oturdu. Böyle nine durumunda, büyük anne durumunda olan 24 A'ya oturdu. Bir 18 yaşında bir kız çocuğu var o B'ye oturttular. Ee, anne var işte 35 yaşlarda falan o da 24 A'ya oturdu. Ee, pardon 25 C'ye otur 24 C'ye oturdu. Şimdi bir delikanlı geldi 22 yaşında. O 24 A'da oturan yaşlı kadına dedi ki bu sizin yeriniz mi? dedi Kadın ...değilmiş... ...kızına baktı... ...demek ki ortamı idare eden kızı... ...o işleri yapan... ...değil... ...besbelli ki onlar sadece B'yi almışlar... ...yayılmışlar çocuk olduğu için... ...hepsi kalktı... ...genç adam... ...24 A'ya oturdu... ...sana derim o anne... ...hostesle konuştu... ...ve hostes... ...geldi bir süre sonra... ...dedi ki 24 A'daki delikanlıya... ...affedersiniz burada bir aile var dedi sizden rica etsem dedi, size pencere kenarı veremem ama bir koridor verebilirim. Bir koridora geçer misiniz dedi. Mesela 6D boş dedi. Bu aile rahat otursun dedi. Genç baktı. hayal hay dedi. Kalktı. Çantasını alıyor. Biraz zaman tabi alıyor. Hostel süratle geldi geri ve dedi ki 6D'nin sahibi geldi dedi. Şöyle bir baktı. 26D boş dedi. Ben 25D'de oturuyorum. D Arkam boşmuş. Bunun üzerine delikanlı Koydu çantasını geldi 26D'ye oturdu. Aradan 4-5 dakika geçti geçmedi şişmanca bir adam <gülüyor> geldi uçak böyle kalkmak üzere artık kapılar kapanmak üzere. Geldi 26D'deki delikanlıya dedi ki burası sizin yeriniz mi dedi. Sizin yeriniz mi dedi. İkisi de birbirine sizin yeriniz mi diye sordu. Anlıyorsunuz ne demek istediğini. Adam biletini gösterdi. Delikanlı kalktı çantasını aldı. Öne doğru gitti. Ben düşündüm ay canım ya içi böyle sızladı. O ses geçiyor 25C'de oturan adam böyle alçak sesle affedersiniz dedi. Bu dedi delikanlı eğer dedi ortada bir yerde oturuyorsa oturduğu yeri beğenmiyor. ben yerimi vermek istiyorum dedi. Seçini biraz daha azaltı. Dedi ki ben bekleme sırasındaydım. Bilet almamıştım. Bekleme sırasındaydım. Bana bu yer sonradan verildi. Sanırım o dedi daha önceden biletini almıştı dedi. Hosses bir şeyler söyledi anlayamadım. Hımm dedi kitabına geri döndü. İçim kıpır kıpır. Allah Allah. Bu adam niye gönüllü oldu? Neden gönüllü oldu daha rahatsız bir yere gitmeye? Ve nihayet uçak indiğinde adamla konuştum. Fırsatını buldum sordum. Dedim ki affedersiniz neden dedim daha rahatsız bir yere gitmeye gönüllü oldunuz? Hatırlayamadı önce. Hatırlattım. Soru tekrar ettim. Şöyle gülümsedi. Nerenin daha rahatsız olacağı tartışılabilir dedi. Hakaniyet mi dedim? Gülümsedi. Dedi ki eğer hakaniyet bir insanın hayatında anlamını kaybederse zamanla her şey anlamını kaybeder dedi. Değerli izleyenler eğer hakaniyet bir insanın hayatında anlamını kaybederse zamanla her şey Anlamını kaybeder. Bu bir gerçek. Bu evrenin gerçeği. Evet. Benim insan olarak yaşama hakkım. Kuşun kuş olarak yaşama hakkı. Saniye çeliğin kadın olarak yaşama hakkı. Ve ağacın ağaç olarak yaşama hakkı. Bir çocuğun çocuk olarak yaşama hakkı. Değerli izleyenler unutmayın. Bir insanın anavatanı çocukluğudur. Çocukluğunu doya doya yaşayamamış bir insanın Çocukluk hakkı elinden alınmış, oyun hakkı elinden alınmış bir insanın mutlu olması çok çok çok zor. Lütfen yaşamın özünü onora edelim. Bir bin var benden içeri diyen bir kültürün çocuklarıyız. Ve hak eğer anlamını kaybederse hayatımızdaki her şey anlamını kaybeder. Ben biz bilincine inanmış birisi olarak kesinlikle bunun altını çiziyor. Ve bugünkü programı kişisel bütünlüğün içerisinde dans eden insanlar olarak sizlerin böyle günlerle dolu bir yaşam sürmenizi dileyerek bitiriyorum. Hoşçakalın efendim.